Kur'an bir tefekküre davet etti. Yani bir düşünme başladı Kur'an'la. Kuranla Kur'an kainatı düşünmeye davet etti. Kur'an'ı düşünmeye davet etti. İnsanın kendi yapısını düşünmeye davet etti. Ve Kur'an'la bir tefekkür devri başladı. Ve bu tefekkürün merkezine de yaratılış sebebimiz liya budun Allah'a kul olabilmek, Allah'a tanıyabilmek, Allah'a kul olabilmek. Tefekkürün merkezine de Allah'a kulluk, marifetullah yerleştirildi. Eshab-ı kiram işte bu nesildi, bir aslı saadet nesliydi. Yani düşüncenin merkezine Allah'a kul olmayı. Kur'an tefekküre davet ediyor. Kainat bize tefekküre davet ediyor. Zerreden küreye, atomdan galaksilere, en basit hücreden en mükemmeline kadar, mikrodan makroya kadar. İstikbaldaki bir normaya kadar devamlı bir müminin bir tefekkür içinde olması ve bir azamet-i ve kudret akışlarının bir katte yer etmesi. O şekilde Cenab-ı Hakk'a bir yakınlığın artması. Cenab-ı Hak, Hafız Efendi'nin okuduğu ayetlerin biraz yukarısında gökte burçlar var eden, yani yıldız kümeleri gökte var eden ve bu yıldız kümelerini güneşi ve onun için nurlu bir ayı halk eden Cenab-ı Hak yücelerin yücesidir. Kur'an-ı Kerim hep hamdü senaya davet ediyor, Cenab-ı Hak'ın azimet-i ile kul, kalp bir hamd, bir sena haline gelecek Bir bir ibret ve şükretmek için de gecenin gündüzü, gece nasıl gündüz, gündüz ne şekilde geceye dönüyor, bunun için Cenab-ı Hak bize bir tefekküre davet ediyor, ibret almak ve Rabbimize şükretmek. Kur'an-ı Kerim bu kainatla bizi tefekküre davet ediyor ve bir duygu derinliğine davet ediyor azameti ilahiye karşısında bir kalbimiz bir hamd eder hale gelmesi ve bu hamdin neticesinde bir şükür halinde olmamızı Allah'a bir teşekkür halinde olmamızı onun neticesi Allah'ı ayaktayken oturken yanları üzerindeyken Rabbimizi unutmamak kalbimizin Rabbimizle beraber olması yıldız kümelerinden bahsediyor 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim indiği zaman yıldız kümeleri bilinmiyordu fazla ve bugün bir sonsuzluk Milyonlarca ışık yılı deniyor. Yani ışık yılında zihnen katlamak mümkün değil. Saniyede 300 bin kilometre giden bir hız ve bir ışık yılı deniyor. Cenab-ı Hak oraları dikkat çekiyor. Vaka suresinde yıldızların yerlerine yemin olsun diyor, Bu azim bir yemindir buyuruyor. Yıldızların yerleri bugün idrak yetişmez yerlerin çünkü bir ışık yılı milyonlar ışık yılıyla tarif ediliyor. Onlar da bir fani beyaz delikten doğuyor bir misket kadar genişliyor büyüyor Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir ömrü devam ettiriyor yıldız mezarlığına yok olup gidiyor. Güneşe ayı Cenab-ı Hak dikkatini çekiyor hiç ne aksama ne takdim ne tehir ne evvel ne sonra ne bir bozulma arıza yapma ne bir tamirhaneye çekilme böyle bir şey yok. En yeni, en modern bulunan bir alet bile bir müddet sonra eskiyor, arıza yapmaya başlıyor. Cenab-ı Hak demek ki kulunun hep böyle bir teyakkuz içinde, azimet-i karşısında bir duyarlılık kazanmasını istiyor. Bu bir tefekküre giren bir kalpte ne tecelli edecek? Onu Cenab-ı Hak arkadan bildiriyor. Rahman'ın okulları ki, yeryüzünde tevazu ile dolaşırlar. Allah'ın bu kudret ilayesi, bu azamet-i ilayesi ve bu azamet-i karşısında Allah'ın kendisine kendisine verdiği bir insanlık nefah-ı ruhi buyuruyor ruhumdan, kudretimden bir sır üflediğim zaman bir istidat veriyor insana. İnsan bu istidatla bir duyarlılık kazanacak. Kainat sayfalarını da okumaya başlayacak. O sayfaları çevirecek ve Allah'a yakın bir kul olacak. O kullar ki yeryüzüne tavazuyla dolaşırlar. Demek Allah'ın verdiği nimetlerle, kabiliyetlerle bir gururdu, kibirdi, ucuptu, kendine bir varlık hissetmezler. Demek ki Cenab-ı Hak böyle bir gönül istiyor müminde. Bu kainat sergisinde bir kalben dolaşmak, Kur'an-ı Kerim'i bir kalben yaşayabilmek, bir tevazu sahibi olabilmek. Ondan sonra devam eden ayette, kendilerine toplumda nasıl bir, bir şahsiyet vaz edecek, nasıl bir karakter sahibi olacak, Kendine cahiller sataştığı zaman da kendini bilmeyenler kendine sataştığı zaman da onlara muhatap olmayacak. Onlara bir selama diyecek. Bir tebüsüm edip gidecek. Bir nezaketle onlara bir onun yaptığı yanlışlığı askeriyeye düşürmeye çalışacak. selam aderler buyuruyor. Ondan sonra bir kalbin dolması lazım. Bir kalbin pozitif enerjiyle dolması lazım. İşte sabi bu İç alemin bu enerjiyle, bu ruhaniyetle doldurdu. Dolması lazım. Onun için de gece hayatlarında ne olacak? Cenab-ı Hak ne istiyor gece hayatlarında? Sücceden ve kıyama, geceleri de Cenab-ı Hak'ta beraberlik süre. Secde ve kıyam halinde olurlar. Yine diğer ayet-i kelimelerde, seherlerde istiğfar ederler. Sadece kaimen buyuruluyor Zümer suresinde. Yanlarını tatlı yataklığından kaldırırlar, haf vereceğe arzda ihtiyacı bulurlar. Yani bir nasıl bir bahar toprağı bir yağmura ihtiyacı var, insan ruhunun da feyzi ihtiyacı var. Bu feyizi seherde alacak, cenanbakla beraberlik olacak, kalp pozitif enerjili bir ruhaniyetle dolacak, bu da güne yaygınlayacak, gündüz de yanlışlık yapmayacak gündüz de kendilerini bir takım yanlışlardan koruyacak. Fakat seherde o şarj olacak. O kalp olacak. Cenab-ı Hak succeden ve kıyama bu şekilde bir gece hayatı istiyor müminler. Nasıl bir uykuya ihtiyacına beden dinlenmesi ertesi güne devam edemez? Demek ki seherlerde de uyanık olunacak. O ruhaniyetle gündüz de o model, seher modeli güne yaygınlaştırılacak. Ve onlar şöyle derler, Rabbimiz cehennem azabını üzerimizden sağ. Cenab-ı Hak hem cenneti bildiriyor hem cehennemi bildiriyor. Cehennem azabının çok şiddetli olduğunu bildiriyor ve bu cehennem azabına girmememizi bizim istiyor. Darusselam'a cennete girmemizi istiyor. Ve onlar, okullar, o Rahman, o has kulları öyle bir dua ederler ki, Cenab-ı Hak öyle bir dua etmemizi istiyor. Rabbimiz Cehennem azabının üzerimizden önlü, üzerimizden sağ. Doğrusu onun azabı, cehennem azabı, gelip geçici bir azap değildir. Cenab-ı Hak hep kulunu seviyor, kulunu korundurmak istiyor. Yine okullar ki ki, ile münasebetimiz Cenab-ı Hak, bir kainat sergisiyle başlıyor. Orada bir duygulanma. Ondan sonra halet-i ruhiyemiz, o halet-i ruhiyemiz, takviye etmek için bir gece hayatı, bir dua, Cenab-ı Hakk'a yalvarış. Ondan sonra da eşyalı münasebetimiz de olacak? El-Mülkü Lillah, Mülk Allah'a ait. Eşyalı münasebetimiz ne olacak? Eşya da bir emanet. Cenab-ı yerde ve gökte ne varsa insana amade kıldık buyuruyor. Kendisi emanet, evladı emanet, verilen nimetler emanet, hepsi emanet. Mevlana buyuruyor ki, bir diyor, misafirhanede kalan bir kimse diyor, misafirhanenin eşyaları benimdir der mi diyor hiç. Bu diyor akıl mıdır diyor. Bu diyor misafirhanenin şartlarına göre o eşyayı kullanır buyuruyor. Cenab-ı Hak bize bu dünya bu cihan bir misafirhane bu cihan bu misafirhanenin eşyaları nasıl kullanacağımız Cenab-ı Hak onu bize ayet-i terkin ediyor. O ki harcadıklarına ne israf ne de cimrilik ederler. Mülk Allah'a ait. Kul veznedar durumundayız. İsraf da yok. İsraf suyunda israf edenler şeytanın arkadaşlarıdır. Cimrilik de yok. Cenab-ı Hak lülükü mezede biriktirir, sayıca, sayar hiç ölmeyecekmiş gibi devamlı biriktirir. Bunu hutemeye düçar olacağını. Çünkü Allah'ın verdiği nimeti yanlış yerde kullanıyor. Cenab-ı Hak o nimeti, dünya nimetlerini bu malzemelere Allah rızasını kazanmak için ihsan etti. Kul onlarla Allah rızasına yaklaşacak. Ve buna bir vasıta hükmünde Bir gaye olmayacak bunlar. Vasıta hükmünde olacak. O vasıtalar Allah rızasından arayacak. Onun için o müminler ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Demek bir harita, bir yol haritası veriliyor. Eşyaları münasebetle.